6601. bin İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Ensardan bir erkek, Beliciran'dan bir kadınla eğlendi ve zifat yapıp, Kadının yanında geceyi geçirdi. Sabah olunca, Ben bu kadını bakire bulmadım dedi. Durum Resulullah aleyhissalatu vesselama intikal ettirildi. Resulullah, Kızı çağırtıp meseleyi sordu. Kadın, Hayır, ben bakireydim dedi. ve selamın emi üzerine mülane yaptılar. Koca kadına nehrini verdi. 6602 Lian, An İbn-i Şua'yı An Ebihi An Ceddihi anlatıyor. Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Dört sınıf kadın vardır ki, Onlarla kocaları arasında mülane yapılmaz. Müslümanın nikahı altındaki Hristiyan kadın, Müslümanın nikahı altındaki Yahudi kadın, kölenin nikahı altındaki hür kadın, hür kişinin nikahı altındaki köle kadın, 6603, azat edilen cariyede bu hayyallik, H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. 1-3 hayis müddetince iddet beklemekle emrolundu, 6604, cariyenin iddeti, İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu ve selam buyurdular ki, Köle kadının talakı ikidir. İddeti de iki hayis müddetidir. 6605. Kölenin boşaması. İmam Abbas radıyallahu Allahu anhumu anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatu ve selamın yanına gelerek, ey Allahım Resulü, efendim beni köle kadını ile evlendirmişti. Şimdi de hanım aramı ayırmak, boşandırmak istiyor, dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu ve selam minbere çıkarak çok hitabede bulundu. Ey insanlar! Sizden birine oluyor ki? Kölesini cariyesiyle evlendirip, sonra da aralarını ayırmak ister. Boşama etkisi, şüphesiz kadının bacağını tutan kocaya aittir. Kölenin efendisine ait değildir. 6606 H.Z. Peygamber nasıl yemin ederdi? İfa İbn-i Arabi Eruhen'i Allahu an anlatıyor. Allah huzurunda şehadet ederim ki, Resulullah ve Vesselam'ın ve içtiği zaman kullandığı yemini şöyleydi. Nefsimi kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin ederim. 6.607 İslam'dan başka bir dinle yemin etmek caiz değil. H.Z.N.S. Allahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir kimsenin Ben, öyleyse Yahudi olayım diye yemin ettiğini işitmişti. Şöyle buyurdular. Yahudilik ona vacip oldu. 6608 Allah adına yemin edilince razı ol. i̇bn Ömer radıyallahu. An-Hüm'e anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bir adamın kendi babası üzerine yemin ettiğini işitmişti. Derhal müdahale ederek. Babalarınız üzerine yemin etmeyin. Kim Allah üzerine yemin ederse doğru söylesin. Allah üzerine kendisi için yemin edilen de razı olsun söylenene inansın tasdik etsin. Allah üzerine edilen yemine razı olmayan söyleneni tasdik etmeyen kimse, Allah'a yakın bir kul değildir buyurdular. 6609 Yemin günaha girmek veya pişman olmaktır. Abdullah İbn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Yemin sonuç ve netice itibariyle ya günaha girmektir yahut da pişman olmaktır. 6610 Kefaretini ödeyip yemini boz. H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Buyurdular ki, Kim sıla-i rahmi koparmaz veya uygun olmayan benzeri bir şey hususunda yemin ederse, bu yeminden meşhur olan kurtuluş onun gereğini yerine getirmemektir. 6.611 Yemin kefaretinde kaç kişi doyurulur? İbn-i Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerine getirmediği yemin için kefaret olarak bir sağ miktarı kuru hurma tasadduk etti. İnsanlara da böyle yapmalarını söyledi. Bunu bulamayana yarımsa buğday takdir etti. 6.612 Yemin elini kurtarın. Saflan İbni Abdirrahman El Kureş'i anlatıyor. Fethi bin Babam Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdim ve Ey Allah'ın Resulü! Babama hicretten bir pay ayır dedim. Resulullah, artık hicret kalmadı buyurdular. Ben de gidip Resulullah'ın hatırını hiç kırmadığı sevgili amcası Abbas Allahu anh'ın yanına gittim. Beni tanıdın mı dedim. Evet deyince, arzumu ona açtım. Babama hicretten bir nasip ayırması için Resulullah nezdinde şefaatte bulunmasını rica ettim. Kabul etti ve Abbas, üzerinde cümbesi olmaksızın gömlekli olarak evinden çıktı huzurluğu. Nebeli'ye gelip, ey Allah'ın Resulü, salancıyı onunla aramızdaki dostluğu biliyorsun. O, size hicret üzere biat etmesi ve böylece muhacir olma sevabından bir pay alması için, babasını getirdi dedi. Bunun üzerine aleyhissalatu vesselam, artık hicret yok buyurdular. Abbas hazretleri, bu adamın babasıyla hicret şartıyla biat etmesi için senin üzerine yemin ettim dedi. Aleyhissalatu vesselam elini uzatıp adamın elini meshetti ve Amcamı yemininden kurtardım. Hiçbiriyet yoktur, buyurdular. Allah'ım diledi sonra senin dilediğin demek 6613. Yemin edeni kurtarın. İbn Abbas radıyallahu anh riva anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Biriniz yemin edince sakın Allah'ım dilediği ve senin dilediğin demesin. Lakin şöyle desin: Allah'ın dilediği sonra senin dilediğin, 6614, yemin evini kurtarın. Huzeyfe İbn-i Yeman da Allah'u an anlatıyor. Müslümanlardan bir adam rüyasında ehl kitaptan birine rastlamış. O da kendisine, siz Müslümanlar bir de Allah'a ortak koşmasanız ne iyi insanlarsınız. Ama şöyle diyerek çirke düşüyorsunuz, Allah'ın dilediği ve Muhammed'in dilediği, rüya sahibi bu gördüğünü gelip Resulullah'a anlattı. Aleyhissallatu v e selam da vallahi ben sizin böyle söylediğinizi bilmiyordum. Öyleyse bundan böyle şöyle söyleyin. Allah'ın dileği, sonra Muhammed'in dileği buyurdular. 6615. uy, İbn Abbas r.a anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissallatu v e gelerek, ey Allah'ın Resulü! ben bulan inan, mevkide bir deve kurban etme nezrettim dedi. Aleyhisselatü Vesselam. İçinde cahiliyeden kalma bir şey var mı dedi. Adam. Hayır deyince Resul-i Ekrem de Efendimiz. Necni yerine getir buyurdu. 6616. Necni'ne uy. Meymune bin Tükadem el-Yesariye adıya Allah'ın anlattığına göre. Babasının terkisinde iken. Babası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam karşılaşır ve de der ki. Ben. Buranina mevkide deve kurban etmek üzere. Nezettim. Aleyhisselatu vesselam. Orada put var mı diye sorar. Babas. Hayır der. Aleyhisselatu vesselam. Öyleyse necini yerine getir emreder. 6617. Nezir borcu ile ölen. H.Z. Cabi ibn Abdullah radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir kadın. Resulullah aleyhisselatu vesselama gelerek. Annem öldü. Üzerinde oruç nezli vardı. Onu yerine getirmeden vefat etti dedi. Resulullah ve vesselam. Velisi ona bedel oruç tutsun buyurdular. 6.618 Kazanca Teşvik Niktam İbn-i Madikar El-Zübeydi Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kişi elinin emeğiyle kazandığından daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. Kişinin nefsine, ailesine, çocuğuna ve hizmetçisine harcadığı sadakadır. 6.619 Emin Tacir, İbn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Emin, dürüst, Müslüman Tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir. 6.620 Sıhhat nimeti Muaz İbn Abdullah İbn Hudeybi bin amcası Radiyallahu An anlatıyor. Biz bir cemaatteydik. Başında ıslaklık olduğu halde Resulullah Aleyhissalatu vesselam çıka geldi. Birimiz ona: "Bugün sizi iyi ve ferah görüyoruz." dedi. Evet. Elhamdülillah öyledir buyurdular. Sonra hal renginliği hususunda sohbete daldılar. Aleyhissalatu vesselam Mutaki için zenginliğin bir zararı yok buyurdular. Devamla. Ancak dediler, sırhat. Mutaki için zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu da bir nimettir. 6621. Mağişe talebinde itizav. Ebu Humeyd es Sayid ibn Allahu. An anlatıyor. Resulullah Sülullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, dünya talebinde bu tedim olun. Çünkü herkes. Kendisi için yaratılmış olana yeterdir kazanmaya hazırlanmıştır. 6622 Hem dünya hem ahiret. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Himmet gönüyle insanların en yücesi hem dünya hem de ahiret işine himmet gösteren müminindir. 6623 Helal Haramlar H.Z. Cabir radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ey insanlar Allah'a karşı mutaki olun ve dünyevi talepte muhtedim olun. Zira, hiçbir kimse yoktur ki, Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkını eksiksiz elde etmeden ölmüş olsun, rızkı gecikse bile ona mutlaka kavuşacaktır. Öyleyse Allah'tan korkun ve talepte muhtedim olun. Gayrı meşru yolları sapmayın. Helal olanı alın. Haram olanı terk edin. 6.624 Kazanç yolunu değiştirme. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin. 6.625 Rızık Nafi anlatıyor. Ben Çam ve Mısır'a ticaret malı gönderiyordum. Irak'a da gönderdim ve yeminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin yanına varıp kendisine, Ey müminlerin annesi! Ben Şam'a ticarete gidiyordum. Şimdi Irak'a gidiyorum dedim. Bunun üzerine! Böyle yapma! Sanar eski ticaret yerine ne oldu? Zira ben, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Teala Hazretleri, sizden birine bir cihet rızkına sebep kılarsa, bu değişinceye veya güçleşinceye kadar onu terk etmesin, buyurduğunu işittim dedi. 6.626 Sanatlar Ebu Hurer'e radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İnsanların en çok yalan söyleyenleri boyacılar ve kuyumculardır. 6.627 Muhtekir kaybeder. H.Z. Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Malını satışa harc eden rızka erer. Muhtekir pahalanması için satmayıp bekleten delanete uğrar. 6.628 İhtikar H.Z. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam'ı işittim. Buyurdular ki, Müslümanlara bir gıda maddesinde ihtikarda bulunan Allah-u Teala Hazretleri cüzdan ve iflasa mahkum eder. 6.629 Parayla Kur'an öğretimi Bu bey i Kav radıyallahu an anlatıyor. Bir adama Kur'an öğretmiştim. Bana bir yay hediye etti. Bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdim. Eğer onu alırsan, ateşten bir yay almış olursun buyurdular. Ben de geri iade ettim. 6.630 Açık camın kazancı helal mi? H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hacamat oldu ve bana emretti. Ben de hacamat yapan zatın ücretini ödedim. 6631 Hacamat Ukbe İbn-i Amr radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah selam hacamat edenin bu işten kazancını yasakladı. 6632 Alışverişte muhayyerlik. Ebu Saidil Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü buyurdular ki Satış her iki tarafın rızasıyla olur. 6633. Mevcut olmayan şey satılamaz. Attab İmam Esat Radıyallahu Anhın anlattığına göre, Resulullah Aleyhissalatu ve Selamını Mekke'ye gönderdiği zaman kendisini satın alıp da henüz teslim alınmamış bir malın karından menetmiştir. 6634. Akibetti meçhul satış yasak. İmam Abbas Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam beyi gererden yani tahakkuk edip etmeyeceği bilinmeyen akibeti meçhul satıştan mennetti. 6635 piyasaya nar konamaz. Ebu Saîd İkrâriye Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam zamanında fiyatlar artmıştı. Halk müracaat ederek Ey Allah'ın Resulü fiyatları siz düzenleyiniz dedi. Aleyhissalatu vesselam şu cevabı verdi. Ben Sizden kimsenin kendisine yaptığım bir zurnu talep etmez olduğu halde aranızdan ayrılmayı biliyorum. 6.636 Alışverişte müsamaha Osman İbn-i Affan radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve selam buyurdular ki Gerek satıcı ve gerekse alıcı iken kolaylık gösteren kimseyi Allah cennete koydu. 6.637 Pazarlık Kaylı Ümmü Beni Enmar radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın yaptığı umlelerden birinde kendisine Merve'de yaklaştım ve Ey Allah'ın Resulü! Ben alıp satan bir kadının bir şeyi satın almak istediğim zaman arzuladığımdan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş arttırarak arzuladığım fiyata geliyorum. Bir şeyi satacağım zaman da önce almayı arzuladığım fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor. Sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Böyle yapmama ne dedim. Şu cevabı verdi. Ey kayla. Böyle yapma. Bir şey satın almak istedin mi? Düşündüğün fiyatı söyle. Sana. Verilsin veya verilmesin. Aleyhisselatü Vesselam sonra şunu söylediler. Bir malı satmak istediğin zaman da versem de vermesen de yüksek fiyat değil satmak istediğin fiyatı söyle. 6638 Alışveriş, H.Z. Ali Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam güneş doğmazdan önce alışveriş pazarlığı yapmaktan ve süt vermekte olan hayvanları kesmekten mennetti. 6639, aşılanmış hurma olan köle satılmışsa, Ubade İbn-i Samit Rabiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam, müşteri kendisine ait olmasına şart koşmamış ise, satılan hurma ağaçlarının başında bulunan meyvesinin ağaçları aşılayanın hakkı olduğuna ve keza müftide kölenin malının kendisine ait olmasını şart kılmadığı takdirde kölenin malının satıcıya ait olduğuna hükmetti. 6640. Teraziyi ağır tutun. Hz. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anh bunu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Tarttığınız zaman tartımızda ağır yapın. 6.641 Ölçü Tartı i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Medine'ye geldiği vakit, halk ölçü tartı işinde insanların en kötüsüydi. Bunun üzerine Allah-u Teala hazretleri ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline diye başlayan sureyi indirdi. Bundan sonra ölçü ve tartıyı güzel yaptılar. 6.642 Aldatma haramdır. Ebu hamra Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu rejselam'ı. Yanında bir kap içinde bir miktar dahide satan bir adamın yakınlarından geçtiğini gördüm. Mübarek elini kabın içine sokup kontrol ettikten sonra adama. Sen. Hile yapmışa benziyorsun. Bize hile yapan bizden değildir buyurdu. 6.643. Kabla bilmeyen yiyecek satılamaz. Hz. cevzi Rabbiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam. Biri satıcının, biri de alıcının ölçekleri olmak üzere iki ölçekten geçmedikçe bir dahireyi satmayı yasakladı. 6644. Yiyeceklerin tartılması bereket getirir. Abdullah İbnü Bişr el-Mazini ve Ebu Eyyub Saidiy an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın zahirenizi ölçtünüz ki sizin için bereketlensin buyurdular. 6.645 Çarşılar Ebu Hüseyd Es Said'i Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Nebi çarşısına gidip ona baktılar ve burası size münasip bir çarşı değildir buyurdular. Sonra bir başka çarşıya gidip baktılar. Yine burası da size uygun bir çarşı değil buyurdular. Sonra şu çarşıya döndü. İçini dolaşıp teftik buyurdular ve işte sizin çarşınız burasıdır. Sakın burası da rahatılmasın ve burada satış ve alış yapanlardan vergi alınmasın buyurdular. 6646 çarşılar. Selman Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Kim sabah namazına giderse iman bayrağıyla gitmiş olur. Kim de çarşıya giderse ora imlis bayrağıyla gitmiş olur buyurdular. 6.647 Erkende Bereket Ebu Hurer'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah'ım, ümmetim için perşembe günü ilk vaktinde yapılan işi mübarek kıl diye dua ettiler. 6.648 Efendimiz'den dua İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Şöyle dua buyurdular. Allah'ım, ümmetime Günün ilk vakitlerinde yaptıkları işi bereketlendir. 6.649 Sütü memede bırakılan hayvanın satışı, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ey insanlar! Muhaffire! Yani müşteriyi aldatmak için sütü sağılmayıp memesinde kalan bir hayvanı satın alan kimse 3 gün muhayyerdir. Hayvanı bu esnada geri verebilir. Eğer geri verecek olursa, hayvanla birlikte sağdığı sütün iki mislini veya sağılan sütünün kıymetinin bir mislini buğday olarak demişti. Yedi versin. 6650. Aldatma Abdullah İbn Mesud'a Allahu an anlatıyor. Doğru söyleyen ve doğruluğu mucizelerle tasdik edilen Ebu Kasım Aleyhissalatu ve selam üzerine şehadet ederim ki o bize şöyle buyurdular. Muhalleb sütü Mehmed'e hapsedilmiş hayvanları satmak aldatmacadır ve aldatma işi hiçbir mimini helal olmaz. 6.651 Kölenin muhayyerliği Semre İbn-i Cümbab'ıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki satılan kölenin uhdesi yani alıcısının muhayyerliği veya satıcısının zilmetinde olduğu müddet 3 gündür. 6.652 Mal'ın kusuru söylenir. Vasile İbn-i Eskar radıyallahu anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Kırın bir şey ayıbını açıklamadan satarsa daima Allah'ın garabına ve meleklerin lanetine maruz kalır. 6653 Mal'ın kusuru söylenir. Abdullah İbn-i Eskar radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a esirler getirildiği zaman, Aile efradını birbirinden ayırmak istemediği için hepsini bir kişiye verirdi. 6.654 Sayıca fazla hayvanın peşinin mübadelesi. H. Z. Enes Rabiyallahu Anh'ın anlattığına göre. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Müminlerin annesi Safiye Rabiyallahu Anh'ı yedi başka cariye ile satın aldı. 6.655 Faiz H. Z. Ebu Hurer'e Rabiyallahu Anh anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Miraç gecesi, bir kavme uğradım ki, Karınları evler gibi iyiydi. Bu karınların içi yılanlarla dolu idi ve yılanlar dışarıdan gözüküyorlardı. Ben, ey cedril bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar faiz yiyenler dedi. 6.656 Faiz, H.Z. Ebu Hurer'e Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Faiz eğitilmiş çeşit günaha sebeptir. En hafif kişinin anasıyla zina yapması gibidir. 6.657 Faiz Abdullah İbni Mesud allahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Faiz 73 kapı çeşitir. 6.658 Faiz H.Z. Ömer allahu An anlatıyor. En son inen ayet, faizle ilgili olan ayettir. Resulullah aleyhissalatu ve selam onu bize açıklamadan vefat etti. Öyleyse faiz de faiz şüphesi olan muameleyi de bırakın. 6659. Tersiye de belli miktar, belli müddet şart. Abdullah ibn Selam ve an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam'a bir adam gelip. Yahudilerden bir aileyi kast ederek salının oğulları Müslüman oldular. Ancak pek acıktılar. Tekrar İslam'dan dönmelerinden korkuyorum dedi. Aleyhissalatu vesselam. Kimin yanında bir şeyler var diye sordu. Yahudilerden biri. Benim yanımda şu şu. Kadar nakit var. Zannedersem 300 dinar demişti. Falan ailenin bahçesinden alınacak meyve için şu fiyatla selam ak dini yaparım dedi. Aleyhisselatü Vesselam da şu kadar vade ile şu fiyata olur. Falan ailenin bahçesinden elde edilecek meyve kaydı olmaz buyurdu. 6.660 Ortaklık ve Mudarebe Salih İbni Süheyb, babası Süheyb İbni Sinan'dan naklediyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Üç şey vardır ki onlarda bereket vardır. Belli bir vade ile olan satış, bu karaza denilen ortaklık çeşidi, Satmak için değil. Ev için buğday arpa karışımı. 6661 Evladın malında babanın hakkı. H. Z. Cabir Abdullah Abdillah radıyallahu anhum'a anlatıyor. Bir adam. Ey Allah'ın Resulü. Benim mal ve çocuğum var. Babam da mı? Kökünden kurutmak. Tüketmek ister dedi. Aleyhissalatu vesselam. Sen de malın da babana aitsiniz buyurdular. 6662. rastlanan sürü ve bahçeden istifade, Ebu Sayık Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Bir çobanın sürüsünün yanına geldiğin vakit, ona üç kere nida et. Çoban cevap verirse ne ala, vermezse, Hesada sebep olmadan sürüp sağıp götürmeden sütünden iç. Bir bahçenin duvarına geldin mi, bahçe sahibini üç kere çağır. Cevap verirsen Allah Kendinden isteyerek ihtiyacını gör. Aksi takdirde hesada sebep olmadan diyebilirsin. 6663 Rastlanan sürü ve bahçeden istifade, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Bir sefer sırasında biz Resulullah aleyhissalatu ve selamla birlikteydik. Derken, memeleri ida. denilen bir bitki ile bağlanmış bir deve sürüsüne rastladık. Sütten istifade için Sürüye'ye yaklaştık. Resulullah aleyhissalatu vesselam bizi çağırdı. Hemen yanına gittik. Bu develer Müslüman bir aileye ait. Bu onların zaruri gıdalarıdır ve Allah'tan sonra muhtaç oldukları bereketleri hayırlı mallarıdır. İçinde azıklarınız bulunan darıcıklarınızın yanına vardığınızda, onların içindeki elzakınızın çalınmış olması sizi sevirdir mi? Bunu adalete uygun bulur musunuz buyurdular. Ashab, hayır deyince, işte bu sizin yapmak istediğiniz ve öyle bir iştir buyurdu. Biz, yiyip içmeye muhtaç olursak ne dersiniz diye sorduk. Şu cevabı verdi. Yiyin fakat taşımayın. için fakat taşımayın. 6664 Davar bekleme. Ümmühani Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana koyun ve keçi edin. Zira onda bereket vardır buyurdular 6665 Davar besleme U ve Elbadi'ye da bi Allahu anhuma Resulullah aleyhissalatu ve selamın şu sözünü nakletmiştir Deve sahipleri için bir izzet vesilesidir Koyun, ve keçi de berekettir Hayır kıyamete kadar atın alnına bağlanmıştır 6666 Davar besleme i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Koyun ve keçi cennet hayvanlarındandır. 6667 Davar besleme Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam zenginler koyun keçi edinlilerini emretti ve buyurdu ki, Zenginlerin tavuk edinleri halinde, Allah, köylerin felak olmasına izin verir. 6668 Kaza H.Z. Ali radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam beni yemeğine gönderdi. Ey Allah'ın Resulü dedim. Sen beni gönderiyorsun. Halbuki ben gencim ve aralarında davalarını hükme bağlayacağım. Ben ise daha hükmetmeyi bilmiyorum. Ali devamla der ki. Bunun üzerine Resulullah eliyle göğsüme vurdu ve Allah'ım Kalbine hidayet, diline halktan sebat ver diye dua etti. Ali der ki, o günden sonra, iki kişi arasında verdiğim hiçbir hükümde tereddüt etmedim. 6669 Rüşvet, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, halk arasında hüküm veren hiç kimse yoktur ki, kıyamet günü bir melek ensesinden tutmuş olarak onu getirmesin. Sonra melek başını semaya kaldırır. Eğer melek onu at, diyen olursa melek onu cehennemin öyle derin bir çukuruna atar ki, 40 yılda o çukurun dibine varabilir. 6670. Hakimin hukumuyla haram helal olmaz. H Z. Ebu Hürer adıyla Allahu Amin anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, muhakkak ki ben bir insanım, sizden bazısı. Delilini beyanda diğerlerine merzunan daha belagatlidir. Bu sebeple ben kimin lehinde diğer kardeşimin hakkından bir parça kesersem şüphesiz onu ateşten bir parça kesmiş olurum. 6671 Mahkemede yemin. Ebu Hürer adıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki yaş bir misvak çubuğu için bile olsa. Şu minberimin yanında bile bile yalan yere yemin eden hiçbir köle ve cariye yoktur ki ona cehennem vacip olmasın. 6.672 Çalınmış malını Bulanın alma hakkı Semre i̇bn de Cüneb adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Bir kimsenin bir eşyası kaybolsa veya çalınsa Sonra bunu bir adamın satmakta olduğunu görse O mala sahibi ey haktır. Onu satın almış olan kimse satandan bedelini geri alır. 6673 bir şeyi kıran hakkında hüküm. Beni Sue kabilesinden bir adam anlatmıştır. Ben Hazreti Aişe radıyallahu anhaya Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahlakını bana haber ver demiştim. Şu cevapta bulundu. Sen Kur'an'ın ve hiç şüphesiz sen pek yüce bir ahlak üzerindesin kalem dört ayetini okumadın mı? Ayşe Allahu anha sözüne devamla dedi ki. Resulullah ve vesselam bir gün ile birlikte hücremde idiler. Kendisine yemek yapmıştım. Hafsa da yemek yapmıştı. Ama yemeği hazırlamada Hafsa benden önce davrandı. Ben cari yeme. Git Hafsa'nın yemeğini dök dedim. Onun cahiliyesi yemeği Resulullah aleyhissalatu ve selamın önünü tam koyacağı sırada cahiyen yetişip ona vurdu ve tabak kırıldı. Yemek ortalığa dağıldı. Resulullah çabuk davranıp kırıkları bir araya getirdi. Deri sofra üzerine dökülen yemekleri topladı ve asyabıyla yediler. Sonra Resulullah aleyhissalatu ve selam benim kabımı kırılana bedel. İçindeki yemekle birlikte hafizeye gönderdi ve kırılan kabınız yerine bu kabı alınız. İçerisindeki emeğiyle de yeni buyurdu. Ayşe devamla der ki, Ben işlediğim bu densizliğe hak ettiğin güc izniyle izni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek üzerinde hiç görmedim. 6.674 Hatılmı komşu? Duvara sapla. İkrime i̇bn Seleme'den rivayet edildiğine göre, Bey iki kardeşten biri duvarının üzerine hatı koydurmamaya köl azat etmek üzere yemin etti. Sonra Mücemmi i̇bn Yezid ile Ensardan birçok kimse yanına gelip şehadet ederiz ki Resulullah aleyhissalatu vesselam hiçbiriniz komşusunun hatırını duvarına saplamasına mani olmasın buyurdu dediler. Adamcağız bunun üzerine. Ey kardeşim senin lehinde benim aleyhimde hüküm verilmiş oldu. Ben koydurmayacağım diye köle azadı üzerine yemin etmiştim. Bari sen benim duvarımın yanına bir direk koy ve hatılını bu direk üzerine at, böylece benim de yeminim bozulmasın dedi. 6.675 Hatılını komşu duvara sapla, i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, sizden kimse, duvarına, komşusunun hatı saplamasına mani olmasın. 6.676 Yolun genişliğinde ihtilaf olursa, İbn Abbas radıyallahu anhıma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Yolun genişliği hususunda ihtilafa düşerseniz dedi, zira yapın. 6677 Zarara zararla mukabele yok. Ubade İbn Samit ve İbn Abbas radıyallahu anhüm anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle hükmetmiştir: Zarara sokmak ve zarara karşı zarar vermek yoktur. 6678 Zillet, Cariye İbn-i Zafer Enhanesi radıyallahu anh anlatıyor. Bir grup insan, aralarında yer alan ve fazlıktan mamul bir çardağın ülkeyi hakkındaki ihtilaflarını çözdürmek üzere Resulullah aleyhissalatü ve selleme başvurdular. Aleyhissalatü ve onlara, meselelerini çözmesi için Huzeyfe radıyallahu anı gönderdi. Huzeyfe gidince, Kulu ve bağlayan ipin tespit edildiği yere daha yakın olanlar lehinde hükmetti. Kuzeyfe. Aleyhissallatu ve selamın yanına dönünce nasıl hükmettiğini haber verdi. Aleyhissallatu ve selam. İsabet ettin ve güzel hükmettin buyurarak takdirlerini ifade etti. 6679. Kaif. İbn Abbas radıyallahu anhum'a anlatıyor. Kureyşliler kahine bir kadına gelip. H.Z. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izinin bulunduğu bilinen makam İbrahim'deki taşı kastederek tüm makam sahibine iz yönüyle en çok benzeyeni bize bildir dediler. Tahine. Suyun sürüklediği kum kadar ince olan şu toprak üzerine bir bez yayıp sonra da üzerinden yürürseniz ben istediğinizi haber veririm dedi. Söylendiği gibi bir bez yaydılar. Sonra halk üzerinde yürüdü. Kahine Kadın Resulullah ve Vesselam'ın ayak izini görünce, Ona benzemede bu, en ileri olanımız, dedi. Bu hadiseden sonra 20 yıl veya Allah'ın girediği kadar bir zaman geçince Allah-u Teala Hazretleri, Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak gönderdi. 6680, çocuğa ebeveyn hakkında muhayyallik. Abdülhamid İbn-i Selemen'in dedesi Allahu An anlatıyor. Boşanan annesi ile babası, kendisini yanında tutmak hususunda ihtilafa düşerek Resulullah Aleyhissalatu vesselam başvurdular. Bunlardan biri kafir diğeri Müslüman idiler. Aleyhissalatu vesselam çocuğu anne veya babadan birini seçmede buhal yer bıraktı. Çocuk kafir olanı tercih etmişti ki Aleyhissalatu vesselam "Allah'ım bunu doğruya yönelt." diye dua buyurdu. Bunun üzerine çocuk Müslüman olana yöneldi. Böylece çocuğu Müslüman olana verdi. 6681. Malı zarar verene tasarruf yasal Muhammed ibn Yahya İbnu Habban da Allah'u an anlatıyor. O benim dedem Munkız İbnu Amr'dır. Bir savaşta başından derin bir yara almıştı. Bu yara onun dilini kırmıştı, normal konuşamıyordu. Buna rağmen o ticareti bırakmamıştı. Alışverişte hep aldatılırdı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek durumunu anlattı. Aleyhisselatü Vesselam, sen alışveriş edince, Dinimizde aldatma yok de. Ayrıca sen, satın aldığın her malı geri verme hususunda 3 geceye kadar muhayyersin. Bu 3 günlük muhayyerlik müddetinden sonra rızan varsa malı tut. Yoksa malı sahibine geri ver, buyurdu. 6682 Müflis Hz. Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Muaz İbn Cebel radıyallahu anh alacaklılarından kurtardı. Sonra onu Yemen'e amil vali olarak yolladı. Bunun üzerine Hazreti Muaz şöyle dedi. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Elimde mevcut malım Rab'imi borçlardan halas etti. Sonra da Yemen'e amil tayin etti. 6683 Şahitlik istemeden şehadet, Cabi İbn-i e radıyallahu anh anlatıyor. H.Z. Ömer radıyallahu anh bize Cabiye'de de hitap etti ve dedi ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam, tıpkı benim sizin aranızdaki şu kalkmam gibi bizim aramızda hitap için ayağa kalktı ve dedi ki, Ashabım, bunları takip edenler tabiim ve onları da takip edenler etba'ı tabiim hakkında bana likayetkar olun, benim hatırım için onlara da saygılı olun. Onlardan etbağı tabiinden sonra yalan yaygınlaşacak. Öyle ki, kişi kendisinden şahitlik istenmediği halde şehadette bulunacak. Yemin talep edilmediği halde yemin edecek. 6.684 Borçlarda Şehadet Ebu Saidil Hudbi Allahu An Bakara suresinin nehalen ey iman edenler birbirinize belirli bir müddet için borçlandığınız zaman diye başlayan ve müdaeine ayeti olarak bilinen ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti olan Bakara suresinin 282 ayetini eğer bazıınız bazınız bazınıza güvenirse yani borcu senet, şahidler veya rehinle teslim etmeye gerek duymazsa kendisine güvenilmiş olan borçlu kimse borcunu ödesin ayetine gelince bu ayet bundan önceki ayeti neshet dedi 6685 Şahidliği caiz olmayanlar, An-ıb-i Şua'yı an-ebi-hi an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve selam buyurdular ki, İslam dinine göre hain, erkek ve haine kadının, Müslüman iken had cezasına çarpılan kimsenin şahidliği makbul değildir. Kezakin ile husumet sahibinin kin beslediği kimse aleyhine şahidliği caiz değildir. 6686 Tek şahit ve yeminle hüküm. Sürat Rabiyyallahu anh anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam bir erkeğin şahitliğini ve talibin davacı'nın yeminini geçerli saydı. 6687. Yalan şahitlik. İm Ömer Rabiyyallahu anh yuma anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Yalancı şahidin ayakları. Daha şehadet mahallinden ayrılmadan Allah Teala Hazretleri ona cehennemi vacil kılar. 6.688 Ehli kitabın birbirine şahitliği. H.Z. Cabir İbni Abdullah radıyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam re ehli kitabın birbirlerine şahitlik etmelerine izin verdi. 6.689 Ömre H.Z. Ebu Hurer Rab'iyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Ömrümün mal sahibinin menfaatine bir yönü yoktur. Kim bir malı ömre kılarsa artık o mal ömre kılan aittir. 6690 gibeden dönme. Ebu Hurayra Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bağışımı geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir. Yalını yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer. 6.691 Sevap Ümidiyle hibe. Ebu Hurer'e radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kişi Karşılığı verilmediği müddetçe hibesini geri alma hakkına sahiptir. 6.692 Kocadan izinsiz kadının hibesi Kapı i̇bn Malik'in anlattığına göre Hanımı Kendine ait bir ziynet eşyasını Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a götürüp, ben bunu tasadduk ediyorum demiştir. ve Vesselam kendisine, kadının kendi malından da olsa bağışı kocasının izni olmadan caiz değildir. Acaba sen kabten izin aldın mı demiştir. Hanım evet deyince, hanımın kocası kabibni malike bir adam göndererek, sen hayra ziynetini tasadduk etmesine izin verdin mi diye sordurmuş. Kap evet, deyince Resulullah aleyhissalatu ve selam kadının hibesini kabul buyurmuştur. 6693. Sadaka ettiği şeyi satın alabilir mi? Zubeyr ibn Awam da Allahu anhın anlattığına göre, kendisi kamz veya gamra denilen bir atı hibe olarak vermiş. Sonra o attan olduğu söylenen erkek veya dişi bir tayın satışa arz edildiğini görmüş, Tayı satın almayı bırakmıştır. 6694, sadaka ettiği şey merasetle gelirse, an-i-nusvay an-ebihi an Allah'u anhuma anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'a gelerek, ''Ben bahçemi anneme vermiştim. Şimdi o vefat etti. Benden başka da varis bırakmadı bahçeye varis olabilir mi?'' dedi. Resulullah ve vesselam şu cevabı verdi. ''Senin sadakan tam oldu.'' bahçeye kralsan o rücu etti 6695 sadaka ettiği şey merasetle gelirse Ebu Umame ve Enes İbnü'l-Malık radıyallahu anhü anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam ariyet sahibine döner Minha intifası bağışlanan mal sahibine iade edilir buyurdular 6696 Havale İbn Ömer radıyallahu anhü anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki borcunu ödemeye muktedir olan kimsenin özürsüz olarak ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Sen alacaklı durumdayken alacağın varlıklı ve güvenilir bir kimseye havale edilirse bu havaleyi kabullen. 6697. Ödeme niyetiyle borçlanan Abdullah İbnu Cafer Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki borç Allah'ın hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe, Allah'u, Zülcelal Hazretleri, borcunu ödeyinceye kadar borçlu ile birliktedir. Razi der ki, Abdullah İbni Cafer, vekil harcına derdi ki, git, benim için borç al. Zira ben, Resulullah'tan bu hadisi işittikten sonra Allah'ın benimle olmadığı bir gece geçirmekten hoşlanmam. 6.698 Ödeme niyetiyle borçlanan, Züheyl el Hayr radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kim ödememek kastıyla borcu ilerse Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. 6699. Ödememe niyetiyle borçlanan İbn Ömer radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Üzerinde bir dinar veya bir dirhemlik borçla ölen kimsenin borcu onun hayır ve hasenatından ödenir. Orada mahşer yerinde ne ne de dihem vardır. 6700 Borçta ciddiyet Müreyde el-eslimi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Kim bir borçluya mühlet verirse her gün için bir sadaka sevabı kazanır. Kim onun borcunu vadesi geldikten sonra tehir ederse tehir ettiği müddetçe her geçen gün alacağı mal kadar sadaka yazılır.